Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Geçen dersimizde yeni bir konuya başlamıştık. Demiştik ki başlayacağımız bu konunun adı Emirin Mücahid'in üzerindeki hakları. Bir önceki konumuzda bir mecmua olaraktan Mücahid'in üzerindeki Allah'ın haklarını görmüştük ve bazı konulara değinmiştik. Bu defa başladığımız mecmuada ise emirin mücahit üzerindeki haklarını göreceğiz. Ve geçen dersimizde Şeyh Abdülkadir İbni Aziz nasıl ki konunun girişinde bir giriş yapmışsa ve bu girişte emirliğin önemine dair birtakım bilgiler bize vermişse biz de aynı şekilde emirliğin önemiyle alakalı kısımda geçen bilgileri aktardıktan sonra bir de kendimiz e, diğer alimlerin bu konu hakkında söylediklerini de bir araya toplayaraktan emirlik müessesesinin İslam'daki önemi İslam'ın emirlik müessesesine atfetmiş olduğu önem İslam'ın itikadi, sözlü, fiili, irşadi olarak nasıl bu müesseseye insanları teşvik ettiğine dair birtakım bilgiler vermiştik. Bugünkü ise geçtiğimiz konu ikinci konumuz. Geçen dersimizdeki konu başlığımız emire olan ihtiyaç ve bunun İslam'daki yeri idi. Bugünkü konumuz ise emirin, müslümanın veya mücahidin üzerindeki hakları veyahutta şöyle diyebiliriz, mücahidin emirine karşı takılması gereken tavır veyahutta da emirinin mücahidin üzerindeki hakları. Birincisi ve kitabımızda da birinci sırada olan emire itaat etmek. Emirin, mücahidin veya bir müslümanın üzerindeki veya halifenin, raiyyenin üzerindeki haklarından ilk ve birincisi Emirin altında olanların emirlerine itaat etmesidir. Bu ister siyasi anlamda olsun, ister askeri alanda olsun vesaire fark etmez. Niye? Çünkü Allah azze ve celle göndermiş olduğu bütün peygamberleri zikrederken "Ve ma erselnâ min rasûlin illâ li yutâa Biz hiçbir resul göndermedi ki ancak Allah azze ve celle'nin izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Bu ayet-i kerime Nisa suresinde özellikle Müslümanların hem kendi aralarındaki ilişkileri hem dışarıyla ilişkilerini hem münafıklara karşı takınmaları gereken tavrı belirleyen surede Allah azze ve celle böyle bir ayet-i kerime indiriyor. Bu da nedir? Bu bize şunu gösteriyor. Yani Allah azze ve celle sahabeye sanki şunu diyor. Eğer bir rasul gönderilmişse bundaki gaye o rasule itaat edilmesidir. Yoksa gaye sadece iman ettim deyip veya sadece ona e, ittiba ettiğini söyleyip ondan sonra durmak değildir. Gaye Allah'ın izni ile yani Allah'ın meşru kıldığı alanlarda o itaat edilmesidir. Bu aslında genel bir gaydedir. Yani hiçbir emir kendisine itaat edilmiyor ise eğer o emir emir değildir. Sadece lugavi yönden emin olabilir yani lugat olarak emir ismi kendisine verilmiş olabilir ama hakikatte ve asılda eğer kendisine itaat edilmiyorsa emir kendisinde değilse Allah'ın masiyet e, kabul etmediği veya Allah'ın hudutlarını aşmadığı müddetçe söyledikleri ve istedikleri yerine getirilmiyorsa tamam ismi bunun lügatta emir olabilir ama bu şeriatta ne değildir ama bu şeriatta emir değildir. İşte Allah azze ve celle'nin bu emirlik müessesesini geçen dersimizde anlattığımız emire olan ihtiyaç, bir emirin etrafında toplanma, Müslümanların bir halifesinin olması, var olan halifeye karşı işte İslam'ın göstermiş olduğu önem vesaire bunların hepsinin yani bu geçen dersimizde zikrettiklerimizin yerine gelebilmesi için tek bir madde vardır. O da nedir? O da o emire veya o halifeye veya o komutana itaat etmektir. Evet. Allah Teala ayet-i kerimede diyor ki: Ya eyyuhellezine amanu ati'u Allaha ve ati'ur rasule ve ulil emr Ey iman edenler, Allah'a itaat ediniz. Resulüne itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz. Allah'a itaat ediniz, resulüne itaat ediniz ve sizden olan emir sahiplerine İtaat ediniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani kafir olan veyahut da bizden olmayan, bizden olmayandan kasıt yani Müslüman olmayan, bizimle aynı itikadı paylaşmayan bir emir olursa ona zaten itaat yoktur. Hatta ona itaat yeryüzündeki en büyük fitnedir. Lakin bizden olan bir emir olduğu zaman Allah Azze ve Celle müminlerin dikkatini şöyle çekiyor olaya. Çünkü Allah'a ve Resulüne itaat edin denildiği zaman bütün Müslümanların, dikkatleri hemen oraya yönelecektir. Neden? Çünkü İslam'daki en büyük gayelerden bir tanesi yeryüzünde Allah'a ve Resulüne itaati tahakkuk ettirmektir. Ve ahiret mutluluğunun yolu da budur zaten. Bütün Müslümanların dikkatini çekmişken böyle ehemmiyetli bir konunun ardından hemen Allah Azze ve Celle neyi zikrediyor? Ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin diyor Allah Azze ve Celle. Ve hepimiz biliyoruz ki İslam'da veyahut da usulde Emir vücubiyeti gerektirir. Yani bir konuda emir gelmişse asıl olan o emrin vücubiyete delalet etmesidir. Eğer onu ondan sarf edecek başka bir karine bulunmadığı müddetçe yani başka bir delil gelip buradaki emrin vücubiyete delalet ettiğini göstermediği müddetçe emir vaciplik e, üzerinedir. Ki biz dersin kalan kısmında göreceğiz. Bırakın bir delilin gelip emirlere itaat etmeyi vacibiyetini sarf etmek yerine bilakis bütün gelen emirler bunu tekit etmeye yöneliktir. Yine Allah, Allah Resulü bu kitabın da içerisinde bir konu başlığı olarak görmüş olduğumuz bir hadiste İmam Ahmed Müsterinde rivayet ediyordu. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyordu ki ben size Allah'ın bana emretmiş olduğu beş şeyi emrediyorum. Ben size Allah'ın bana emretmiş olduğu beş şeyi size emrediyorum. Cemaat olmak İşitmek, itaat etmek, hicret etmek ve cihad etmek. Allah Resulü Allah'ın kendisine emretmiş olduğu bu beş şeyi o da ümmetine emrediyor. Yani nasıl ki Allah ümmetine emir sahiplerine itaati emrediyorsa, bunu vacip kılıyorsa Hâkeza Resulullah da kendi sünnetiyle Kur'an-ı Kerim'deki bu hükmü te'yit te etmek açısından Allah'ın kendisine emrettiği bunları, bu Hükümü bize zikrediyor. Bize hep size, Allah'ın bana emretmiş olduğu beş şeyi ben de size emrediyorum. O da nedir? Dinlemek, cemaat olmak, işitmek, itaat etmek, hicret etmek ve cihad etmek diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Rasulü sahabeden biatları bunun üzerine alırdı. Yani mesela diyelim ki bir sahabe Allah Rasulüne biat etmeye geldiği zaman, Resulullah'ın bunun üzerine insanlardan biat aldığı söz konusudur. Mesela ne gibi örneğin sahihte geçen bir rivayette Cerir Abdullah diyor ki: "Vâya'atun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem alâ's-sem'i ve't-ta'ati ven li Ben Resulullah aleyhisselatu vesselam'a işitmek, itaat etmek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Dikkat edin. Resulullah aleyhissalatu vesselam Sahabesi kendine geldiği zaman sahabeden bunun üzerine biat alıyor. Şunu düşünebiliriz burada. Normalde zaten Resulullah'a itaat etmek onun emir veya halife olmasından dolayı değil imanın bir gereğidir. Yani ben iman ettim diyen bir insanın mutlak surette Vesselama itaat etmesi gerekir. Ki zaten e, iman demek ona ittiba etmek demektir. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir sözü tekrardan insanlardan söz olarak alması biatta bu neyi gösterir? Bu, bu işin İslam'daki ehemmiyetini gösterir. Yani tamam doğrudur veyahut da belki de hikmet olarak zikredebileceğimiz ama kesin böyledir diyemeyeceğimiz bir yön şu olabilir. Resulullah'ın zaten böyle bir problemi yoktu Aleyhisselatü Vesselam. Yani ona inanan insanlar halifeliğinin yanında, emirliğinin yanında, komutanlığının yanında bir de Resullük vasfı olduğu için insanlar zaten ona itaat ederdi. Ama belki de sonradan gelecek olan emirlerle böyle bir problem yaşanmasın. İnsanlar itaati terk etmesinler diye Resulullah aleyhissalatu vesselam insanlardan biat alırken bunun üzerine biat almış olabilir diyoruz. Yine mesela Ubade İbni Samit Peygamber aleyhissalatu vesselama biatlarını anlatırken böyle diyor. Diyor ki biz Resulullah aleyhissalatu vesselama biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a işitmek ve itaat etmek üzerine biat ettik. Nerede gizlilikte ve alaniyette ve darlıkta ve zorluktan nafaka yani ihtiyaç olduğu zaman ihtiyaçları gidermek üzerine biz Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a biat ettik. Burada kim söylüyor? Bunu da Ubade İbn Samit söylüyor. Yani <gülüyor> baya'na Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ala's sem'i ve ta'ati ve Resulullah'a biat ettik. Ne üzerine işitmek ve itaat etmek üzerine biat ettik. Öyleyse bu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bir uygulamasıydı. İnsanlar kendisine geldiği zaman onlardan işitmek ve itaat etmek üzerine Aleyhissalatu Vesselam biat alır idi. Yine hahkeza Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Müslümanlara emire itaatin mucubiyetini göstermek için emire itaati terk etmenin insana getireceği zararları zikretmiştir. Mesela Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ki bir hadis-i şerifte ee, Müslümanlara yönelik diyor ki men haraca ani taati kim itaatten çıkarsa ve faraka el cemaati ve cemaati de terk ederse mate. bundan sonra da ölürse yani adam e, emire itaati terk etti, itaatten çıktı sınırından, cemaati de terk etti, İslam cemaatini terk etti, öldü. Fe meytetuhu meytetun cahiliye. Onun ölümü cahiliye ölümüdür diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Onun ölümü cahiliye ölümüdür diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi normalde yine mesela başka bir hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam aynı bunun gibi diyor ki kim boynundan işte biat halkasını yani hani itaat etmemeyi cemaatten ayrılmayı o halkayı boynundan çıkarırsa eğer boynundan İslam bağını da çıkarmıştır diyor. Boynundan İslam bağını da çıkarmıştır. Ha bu o insanın kafir olması anlamına gelmez. Yani biatı terk eden, itaati terk eden adam kafir olur demek değildir. Burada kasıt nedir? Burada gaye nedir? Burada bir ürkütme vardır. Burada bir korkutma vardır. İslam bağını çıkarmak, cahiliye ölümü üzerine ölmek gibi çok ağır tehditler söz konusudur. E şimdi biz buradan bu yapmış olduğumuz kısa mukaddimeden neyi çıkarabiliriz? bütün İslam alimlerinin insanın emir kendisine masiyeti emretmediği ve gücünün sınırları dahilinde olduğu müddetçe ona itaat etmesi onun üzerine vaciptir. Yani farzdır deyip bu konuda icma nakletmelerinin sebebi işte bu naslardır. Tekrar söylüyorum bütün alimlerin muteber olan alimlerin bir insanın şer'i emir Kendisine masiyeti emretmediği müddetçe ve emrettiği şey kendinin gücünün nispetinde olduğu müddetçe ona itaat etmesi onun üzerine farzdır. İtaati terk etmesi ise haramdır demelerinin ve birçoğunun buna icma nakletmesinin sebebi işte bu naslardır. Nedir? Allah ve Resulünün emretmesi, emrin vücubiyete delalet etmesi. Allah ve Resulünün emirle beraber bunu terk edene ceza ve ikab veyahut da bunu terk edene uyarı ve kınama zikretmesi bunun yapılmasının vacip, terk edilmesinin ise haram olduğu noktasında neredeyse e, bu konuda konuşan birçok alemin icma nakletmesine tabi demiş olduğumuz kayıtlarla sebep olmuştur. Öyleyse ne diyeceğiz? Emirin mücahidin üzerindeki birinci hakkı mücahidin emrine itaat etmesidir. Mücahidin emrine itaat etmesidir. Ve bu da mücahidin üzerine vâciptir. Kur'an'la, sünnetle, icmayla mücahidin üzerine vâciptir. Tabi burada şu soru aklımıza gelebilir. Bu itaatin sınırları nelerdir? Veya o zikretmiş olduğumuz o iki tane kayıt neydi? Bunları biz nereye kadar anlamamız lazım? Bunları hiç açmayıp, bunları inşallah bir başlık halinde yani itaatin sınırları nelerdir? Veya da gücü yetirmek demek ne demektir? Bunları inşallah anlatacağız. Tabi e, şuna bu meseleye gelirken bu meseleyle alakalı şuna da değinmek lazım. Yani emire itaat vaciptir. Tamam bunda bir e, şey yok. Bunda bir e, problem yok. Bu anlaşıldı. Lakin bunun İslam'daki önemi nedir? Niye? Çünkü mesela biz örnek veriyorum. Bir önceki dersimizde misal. Diyelim ki fıkıh anlatırken şunu anlattık. Dedi ki bunlar namazın sünnetleridir. Ama şu sünnet diğer sünnetlerden daha tehkitlidir mesela. Şu sünnet diğer sünnetlerden daha tehkitlidir dedik. Niye? Çünkü kendisine dönen bazı maslahatlardan dolayı. Hakeza insanı ilgilendiren, mücahidi emire karşı ilgilendiren birçok vacip vardır. Veya mücahidi İslami hareketin içerisinde, İslami mücadelenin içerisinde mücahidi ilgilendiren bir e, avamı ilgilendiren, İslam cemaatinin ferdini ilgilendiren birçok vacip vardır. Lakin nasıl ki aynı olan, sünnet hükmü olan şeyler birbirinden daha vacip oluyorsa, bazı özel maslahatlardan dolayı hakeza bu yani mücahidin emrine itaat etmesi meselesi de diğer vaciplerin arasında daha önemlidir ve daha tehkitlidir. Neden? Çünkü bunun ile yani emire itaat ile ortaya çıkan maslahatların çokluğundan dolayı. Yani bu iş mekasıt fıkhına döner. Nasıl ki biz şöyle demiştik daha önce. Demiştik ki mekasıt fıkı ne demektir? Mekasıt fıkı şu demektir. Aynı mesela bizi ilgilendiren konuda. Aynı seviyede olan iki tane hüküm vardır. Yani ikisi de vaciptir. İnsan ikisini de yapması gerekiyor ama hangisine daha fazla önem vermesi gerektiğini bilmek isterse veya ikisinin birbiriyle çakıştığı zaman hangisini diğerine takdim etmesi gerektiğini, e, bilmesi gerektiği noktalarda makasıt fıkıhı hemen devreye gider. Hangisi yapıldığında daha fazla Allah'ın ve şeriatın gözettiği maslahat hakik edecek, Allah'ın ve şeriatın mefsedet demiş olduğu e, mefsedetler def edilecekse, fertten, İslam'dan, ümmetten o takdim edilir, o diğerlerinden daha nedir? O diğerlerinden daha faziletlidir. İşte emire itaat de böyledir. Emire itaat, Müslümanlarla yani yönetenle yönetilen arasındaki bağı kuvvetlendireceği, fitneleri ortadan kaldıracağı, İslam ümmetinin hem içeriye hem de dışarıya karşı gücünü oluşturacağından dolayı ve buna taalluk eden bu maslahatlar ve bunun def etmiş olduğu bu mefsedetler bütün ümmeti ilgilendirdiğinden dolayı, bütün ümmetin faydasına olduğundan dolayı bu nedir? Bu mücahide vacip olan, emire karşı vacip olan hukuklar arasındaki en önemli olanıdır. O da nedir? Emire itaat etmek. İşte bu, bu birinci yani İslam'daki önemini anlayabilmemiz için, itaat mefhumunun İslam'daki önemini anlayabilmemiz için işi mekasıt fıkhına ne yapabiliriz? Döndürebiliriz. İkincisi, İslam'ın yapmadığı bir şey, mesela örnek veriyorum ee, İslam burada emire itaati direkt getirmiştir Allah azze ve celle bağlamıştır emire itaati Resulullah aleyhissalatu vesselama getirip Resul Resulullah'a bağlamıştır Resulullah itaati Allah'a bağlamıştır emire isyana Resul'e isyana Resul'e isyana Allah'a isyana bağlamıştır bu normalde İslam'ın çoğu şeyde yapmış olduğu bir çoğu hükümde izlemiş olduğu bir metot değildir ama burada dikkat ederseniz aynı ayet kelimeyi açıklarken zikretmiş olduğumuz gibi çünkü Allah'a ve Resulüne bağlandığı zaman bir şey dilek olaraktan ona eşit tutulduğu zaman hemen Müslümanların kalbinde ona karşı bir ragbet oluşur. Yani mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki Bana itaat, emire itaat bana itaattır. Bana itaat Allah'a itaattır. Emire isyan bana isyandır. Bana isyan, Allah Azze ve Celle'ye isyandır. Başka bir ortamda sahabesine hitaben diyor ki aleyhissalatu vesselam Siz şahit misiniz bana itaat etmek, Allah'a bana isyan etmek, Allah'a isyan etmektir? Hepsi evet ey Allah'ın Rasulü diyorlar. Öyleyse şahit olun ki diyor emire itaat de bana itaat, emire isyan da bana isyandır. Aslında emire itaat, emire isyan, Allah'a ve Rasulüne itaat, Allah'a ve Rasulüne isyanla eşit seviyede olamaz. Bunu hepimiz biliyoruz, çünkü emire itaat ee, ile Allah ve Resulüne itaatın arasındaki farkı ben Müslümanım diyen her insan anlayabilir. Peki neden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam getirip bunu buraya bağlıyor veya neden Allah ayette kendine ve Resulüne itaatın hemen akabinde bunu zikrediyor? Ta ki Müslümanın kalbinde önemi anlaşılsın. Yani Müslüman bu meselenin Allah'ın yanındaki önemini, Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanındaki önemini anlasın ve gerekli ehemmiyeti Müslüman da buna ne yapsın, Müslüman da buna göstersin. Mesela İslam örnek verir İslam bu meseleye atfetmiş olduğu önem anlaşılsın diye. İslam zulmü haram kılmıştır. Öyle mi? Allah Teala ne diyor? Allahu Teala diyor ki: "Ya ibadi, inni harramtu'z-zulme 'ala nefs'i ve ce'altuhu betweenkum muharraman fe la yani İmam Müslüm'ün Ebuzer'den rivayet etmiş olduğu kutsi hadis. Ebu Zer de Resulullah'tan, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Allah Azze ve Celle'den manasıyla rivayet etmiş olduğu hadis. Allah Azze ve Celle diyor ki, ey kullarım ben zulmü kendi nefsime haram kıldım. Ben zulmü kendi nefsime haram kıldım diyor. Ve cealtuhu beynekum muharramen ve sizin aranızda da zulmü ben haram kıldım diyor. Allah Azze ve Celle, felâ tezâlemun. Birbirinize ne yapmayınız? Zulmetmeyiniz. İslam zulmü haram kıldığı gibi zulmün her çeşidine de karşıdır ve mutlaka zulmün izale edilebilmesi için Müslümanlara emretmiştir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor unsur aha ki zalimen ev mazluma. Kardeşin zalim de olsa mazlum da olsa ona yardım et diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Zalime yardım etmek nedir? Mazluma yardım etmek, onu zulümden kurtarmaktır. Zalime yardım etmek nedir? Nasihatle, onu ondan men etmekle ee, vesaire onu ne yapmaktır? Onu o zulümden kurtarmaktır. Yani İslam zulmün hiçbir çeşidini ne yapmıyor? Zulmün hiçbir çeşidini kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyor. Lakin bakın emirler zulmettiği zaman insanın aklına hemen şu gelebilir. O zaman emir bir insana zulmettiğinde insan onun itaati terk edip ondan ayrılabilir. Mesela Halifeyi terk edebilir mesela Diyelim ki şurada bir devlet var Devletin başında bir halife var e, Zulm ediyor insanlara Misal adam bir dedi ki Kardeşim İslam zulmün her türlüsünü haram kılmıştır Sen de bize ediyorsun. Aha ben senin memleketini terk ediyorum Diyebilir mi? Hayır diyemez Çünkü peygamber Aleyhisselatu vesselam İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Diyor ki bakın dikkat edin Benim yolumu takip etmeyen sünnetime uymayan kalbi şeytan kalbi olup insan cisminde olanlar gelecekler yani bundan daha ağır bir benzetme olabilir mi? emirleri anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine uymuyor yolunu takip etmiyor Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük zulümlerden birini yapıyor yani o kalbi şeytan kalbi gibi yani bütün kötülüklerin içerisinde bulunduğu bir kalp e böyle bir adamın zulmünü varın siz hayal edin mesela Bununla beraber cismi de insan cismi. E sahabe soruyor tabii Huzeyfe bunu bize naklediyor. Ne yapacaklarını soruyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor, "İsma ve it'a ve in daraba zahraka ve Senin malını da alsa, sırtına da vursa sen işit ve itaat ediyor. Yani sahabe doğal olarak bu benzetmeyi duyduğu zaman İnsan olaraktan şunu beklemişler. Herhalde bu tip adamlara karşı karşı çıkmamız, bu tip adamlara karşı gelmemiz, terk etmemiz e, gerekir. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen oluşabilecek olan bu vehmi şu sözüyle def ediyor. Sırtına da vursa, malını da alsa, onu dinle ve ona itaat et diyor. Yine başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki مَنْ رَعَى şey اَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَالْيَاسْبِرِ Kim? Emirinden Kerih gördüğü bir şey görürse sabretsin. Kim emirinden kerih görmüş olduğu bir şey görürse sabretsin diyor. Niye? Çünkü kim itaatten bir karış dahi ayrılırsa o diyor Aleyhisselatü Vesselam cahiliye ölümü üzerine ölür. Yani sana zulmediyor diye veya senin kerih gördüğün bir şey yapıyor diye sen ona ne yapamasın itaati terk edemesin. İleriki bablar ileriki konularda gelecek. Ha ne yapabiliriz? Emire nasihat edebiliriz. Onu düzeltebiliriz. Onun yanlışını aleni olmamak, onu küçük düşürmemek, fitneye sebep olup insanları ona karşı ayaklandırmamak, kalbinde hastalık olan insanların kaos ortamı yaratmasına sebebiyet vermeden emir'in hatasını ona bildirmek de emir'in mücahidün üzerindeki haklarından bir tanesidir. Niye? Çünkü peygamber Aleyhisselam ne diyordu? ed <gülüyor> en-nasiha." Din nasihattır. Kime Allah'ın Rasûlü? Allah'ın Rasûlü'ne, kitabına ve e, emir sahiplerine ve bütün Müslümanlara. Emir sahiplerine de nasihat etmek gerekir. Onların da nasihat ihtiyacı vardır ama onların taatinden çıkmak, onların taatinden uzaklaşmak mümkün değildir. Bakın bu noktaya dikkat edersek eğer, hemen şunu göreceğiz. Zulmün her çeşidini haram kılan İslam ve zalimleri hiçbir şekilde kabul etmeyen İslam bu konuda ne yapıyor? Sabredilmesini dinlenilmesini ve itaatın terk edilmemesini emrediyor. Sebep? Çünkü bu bir zalimdir. Bunun zulmüne karşı gelindiği zaman evet belki bir maslahat da edecek ve bir zalim alaşağı edilecektir. Ama bir de bunun üzerine terettüp edecek olan, bunun üzerine bina edilecek olan mevsedetleri düşünün. İnsanların bölünmesi, Faklı farklı emirlerin çıkması Dışarıdaki insanların bundan faydalanıp İslam'a ve Müslümanlara saldırması Yani can, mal, din, ırz Bütün İslam'ın koruduğu Ve emniyet altına aldığı maslahatların Zayi olması söz konusu İşte İslam bunu bildiği için Allah Azze ve Celle bunu bildiği için Zulüm etse dahi yani Hatta en son boyutunu söylüyor Sırtına vursa, malını alsa dahi Sen ona ne yap, sen onu dinle Ve sen ona itaat et diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yine mesela hepimiz biliriz ki, insanlar kendilerine emir olarak bu işe liyakat sahibi olan insanları görmek isterler. Yani mesela diyelim koca bir topluluğu o toplulukta hiçbir değeri olmayan, konuşmayı bilmeyen, siyaset yapamayacak olan, insanların işlerini düzene koyamayacak olan bir adamın yönetmesini hiç kimse istemez. Herkes ister ki başındaki emir bu işi yani bu emaneti hak eden insanlardan olsun ki İslam da bunu emrediyor zaten. Allah inna Allah ya'murukum emanati ila ehliha. Allah size bütün emanetleri ehline vermenizi emreder diyor. Ve emanetlerin ehline değil de ehil olmayan insanların eline geçmesini İslam kıyametin gelmesi, kıyametten önceki o kaosa, o karışıklığa ve kıyametin alametlerine bağlıyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam sorulduğu zaman kıyamet ne zaman? Diyor ki izaduyatil emanah fenteziru sa'a fenteziru sa'a emanet zayi edildiği zaman kıyameti beklediyor artık sahabe. Esa o sahaba soruyu sorunca da sahabe diyor ki yani bunun emanetin zayi edilmesi nedir ey Allah'ın Resulü? İza wussidel emru ila gayri ehlihi. İşler ehil olmayan insanların eline geçtiği zaman diyor. Yani yönetici olmayan yönetici olduğu zaman, asker olmayan komutan olduğu zaman, maldan anlamayan zengin olduğu zaman mesela Ayağı çıplak, a çoban olan insanların şey yarışına girdiği zamandır. Ee, i̇şte bu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam buna dikkat çekiyor. Ama buna rağmen İslam diyor ki, bakın İslam'ın bu işe atfettiği önemi anlamak anlamamız açısından e, söylüyorum. İslam diyor ki, senin başına toplumdaki en basit insan dahi emir olarak gelse, ona dahi itaat et. Yok bu adam ehil değildir diye elini çekme. Ne diyor mesela İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadiste. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: İsma'u ve iti'u. İşitiniz ve itaat ediniz. Ve in ust'mila aleikum abdun habasi kenne ra'suhu Yani işitiniz ve itaat ediniz. Velev sizin başınıza başı üzüm tanesi kadar olan Habeşli bir köle emir tayin edilse bile. Ne zaman ma aqama fikum kitab Allah. Sizin aranızda Allah'ın kitabıyla hükmettiği müddetçe. Velev buna nesep yönünden bilgi yönünden toplumdaki kariyer yönünden sözünün para etmesi yönünden hiçbir yani hiçbir bu konuda değeri olmayan bir insan bile sizin başınıza emir olursa Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona ne yapın onu dinleyin ve ona itaat edin e, diyor yine mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, şeydir e, Müslümanlara yönelik Mesela bir hadis-i şerifte o Erbad ibn-i meşhur hadisinde mesela Hani Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor bize öyle bir hutbe verdi ki işte e, gözleri yaşarttı e, o hutbede Biz anladık ki bu veda kutbesi. Dedi ki bize biraz nasihat et ey Allah'ın O da neydi? Ben size Allah'tan korkmayı, işitmeyi ve dinlemeyi e, nasihat ediyorum Velev başınıza bir köle emir olarak tayin edilse bile Yani e, burada anlatmak istediğimiz şey nedir? Burada anlatmak istediğimiz şey şudur. Bir emir ne kadar insanın gözünde emirliğe liyakat sahibi olmasa bile insanın o emire itaat etmesi nedir? İslam nazarında gereklidir. Niye diye soracak olursanız aynı zulüm babında, zulüm bahsinde söylemiş olduklarımız burada da geçerlidir. Çünkü bunun liyakat sahibi olmaması biz eğer itaatten el çekersek hem dışarıda hem içeride kalbinde fitne olan Zaten ayrılık isteyen, zaten el çekmek isteyen insanlar bundan istifade edip ne yapacaklardır? Bundan istifade edip e, emire karşı ayaklanacaklardır. Ve bunun üzerine ayaklanma olduğunda, fitne olduğunda, kılıçlar çekildiğinde hele bir de işin içinde kafirin parmağı e söz konusuysa o zaman işte ne mal, ne din, ne can, ne ırz emniyeti kalmayacaktır. İşte İslam bunu bildiği için Allah Azze ve Celle yaparken ee, ve Resulü bize bunu bildirirken bütün detaylarını, bütün ayrıntılarını bilip de e, hüküm verdikleri için bunlar hep ne yapmışlardır? Bunlar hep düşünülmüştür. Ee, İslam tarafından, şeriat tarafından. Şimdi normalde yine İslam'ın e, bu işe atfettiği önemin anlaşılması açısından e, söylüyoruz. Diyoruz ki mesela İslam ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle birçok hükümde insana zor gelen, insana ağır gelen, insanın zorlanacağı meşakkat altına gireceği hükümlerde hafifletmeye gitmiştir. Hemen azimetin yanına ruhsat veyahut da insana daha kolay olanını yapmıştır? Daha kolay olanı insanın önüne koymuştur. Yani mesela diyelim ki su yok. Allah azze ve celle ne yapmıştır? İnsanın önüne toprak ile teyemmüm etmeyi koymuştur. Diyelim ki adam yolculuğa çıkacak namaz. Erkılacak. Allah Azze ve rekatı iki rekata düşürmüştür. Diyelim ki insan sefere çıkacak oruç Ramazan ayında. Allah insana başka bir günde mukim olduğu, rahat olduğu bir günde oruç tutabileceği o günü oruç yemesini onun önüne ne yapmıştır? Ruhsat olarak kılmıştır. Bu şeriatın genel bir şeyidir. Genel olarak izlemiş olduğu bir metottur. İnsanlara ağır gelen, insanların zorlanacağı veya meşakkat yani Kur'an buna haraç diyor. Sıkıntı olabilecek yerlerde ne yapmıştır? Hafifletmeye gitmiştir. Ama burada böyle değildir. Bu meselede ise İslam böyle yapmamıştır. Hafifletmeye gitmemiştir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki <gülüyor> Müslüman kişinin üzerine, Müslüman kişinin üzerine işitmek ve itaat etmek vardır. Velev, kerih görse ve sevse de kerih görse de yani hoşuna gitse de gitmese de onun üzerine gerekli olan şey itaattir. Yine bakın konunun başında zikretmiş olduğumuz şu hadis-i şerifi tekrardan zikredelim. Ubade İbn Samit'in hadisi. Ne diyor Ubade İbn Samit? Ubade İbn Samit diyor ki: "Bayana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala's sem'i ve ta'ati fi's sirri ve'l alana ve ala'n nafakati fi'l usri ve'l yusri." Bi's Rasulullah aleyhi ve sellem'a Gizli ve açıkta itaat ve eşit etmek üzerine, darlıkta ve zorlukta ona nafaka etmeyen yani onun ihtiyaçlarını gidermek üzerine biz ona biat ettik diyor. Normalde insan zorlukta olduğu zaman insanın üzerine farz olan zekat bile insandan düşer. Yani diyelim ki ee, bir adamın normalde malı var ama son dönemlerinde işleri bozuldu, malın hesap miktarının altına düştü, ihtiyaçlar çoğalmaya başladı zekat vermeyebilir öyle mi? Zorluktaysa zorluk dönemindeyse sıkıntı dönemindeyse bir adam farz olan hacca gitmeyebilir mesela Allah azze ve celle bunları düşürmüştür lakin emire itaat veya emirin emirin isteklerine icabet etmek konusunda haram olmadığı müddetçe tabi zorlukta ve darlıkta ikisinde birden bunu istemiştir. Neden? Yine aynı önceki baplarda söylediğimiz burada da geçerlidir. Çünkü İslam şeriat bu işin terki veya insanların bundan el çekmesinin içeride ve dışarıda oluşturacağı sıkıntıları çok iyi bildiğinden e, dolayı işi bu kadar katı kurallara bağlamıştır. Ondan dolayı diyoruz ki, nasıl ki konunun başında zikretmiş olduğumuz delillerle çok açık bir şekilde şu anlaşılmıştır. Her Müslümanın emrine mücahidin komutanına, çünkü konumuz odur zaten, mutlak ona haramı emretmediği ve emrettiği şeyde güç dışına çıkan bir mesele olmadığı müddetçe ona itaat etmesi farz, vacip. Ve bu itaatten el çekmesi, uzak durması ise onun hakkında haramdır. Ve bu işin önemini anlamak isteyenler ne yapabilirler? İslam'ın birçok konuda e, bu zikretmiş olduğumuz maddelerde olduğu gibi bu işe ayrı bir hüküm getirmesi veya bu işi hep istisna tutması veya bu işi yani itaat meselesini getirip İslam'daki en hassas yerlere bağlaması işin önemini göstermesi açı, açısından gerçekten önemlidir. Şimdi tabii burada yine dikkat çekmemiz gereken bir başka mesele ise şudur. Çevremizde gerek dünya Müslümanların arasında, gerek Türkiye Müslümanların arasında yani İslami noktada hareket eden, İslami noktada mücadele veren, İslam'ın hakim olması için çaba sarf eden insanların arasında çok ciddi bazı problemler görüyoruz. Mesela bu zikrettiklerimizle beraber kesinlikle uyuşmayan bazı şeyler var. Bazı gerekçeler öne sürülerekten insanlara itaatten el çekildiğini görüyoruz. Evet duygusal olarak bu gerekçeler haklı olabilir. Yani mesela örnek verelim. Diyelim ki bir tane adam, misal bir olay anlatılıyor. Falan adam işte bazı insanların işte malını yemiş mesela. Emir olaraktan. Onların başında e, sorumlu olaraktan onlar da söz vermiş olmalarına rağmen onlara zulmetmiş yani onların bir takım e, çabalarını bir takım uğraşlarını kendi ticaretine alet etmiş mesela ticaret yaparken kendi ticaretine alet etmiş ve insanlar da bu sebepten dolayı diyelim ki bu insana itaatten el çekmişler bu doğru mudur? duygusal olarak doğru gelebilir ama şer'i açıdan ne değildir? şer'i açıdan kesinlikle doğru değildir niye? çünkü Uzeyfe hadisi İmam Müslüm'ün rivayet ettiği Uzeyfe hadisine dönelim ne diyordu Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Yoluna uymayan, yolunu takip etmeyen, kalbi şeytan kalbi olan insanlar gelecekler. Ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Daha da işi ileri götürüyordu. Sırtına da vursa, malını da alsa, sen ona dinle, sen onu dinle ve sen ona itaat et. Evet, bu adamın yapmış olduğu şey çok büyük bir yanlıştır. Ve bunun azabını da çekecektir. Çünkü emirlik aslında bir rahmet değildir insana. Yani emirlik müessesesi, İnsanlar için, ümmet için bir rahmettir. Lakin emir olan insanlar için değildir. Neden? Çünkü emir olan insanlar birçok insanın hakkını, hukunu, boynunu alırlar. Kendi hesaplarıyla beraber e, sayısını hesap edemeyecekleri kadar insanın hesabını da Allah Azze ve Celle'ye verecekler bu insanlar. Onun için e, bu insanların bu yapmış oldukları hepsinin hesabını Allah'a verecektir. Ve bu duygusal olarak kabul edilmeyebilir. Ama şer'i açıdan hadisler çok açıktır. Hadisler çok nettir. İtaat edilmesi gerekir. Yine mesela çokça zikredilen sebeplerden bir tanesi. Örneğin diyelim genelde çoğu yerde İslami çalışma yapılıyor. Ve bu çalışmalar ilim ağırlıklı olan çalışmalar. İlim ağırlıklı olan çalışma nedir ee, misal? ilim ağırlıklı olan çalışmalar tabii mutlaka ilim ehli olan birileri lazım. ilim talebesi olan birileri lazım. E Allah bu Allah'ın bir lütfudur. Her bölgede olmayabilir. Hele özellikle cehaletin kök saldığı, sayh dinin öğrenilmediği yerlerde olmayabilir Gerçek ilmi bilmeyen, gerçek ilme ulaşmamış olan insanlar olmayabilir. veyahutta okumuştur, kültürlü Müslüman diyebileceğimiz Müslümandır. İnsanlara yön veren o insan. Ama ilim ehli değildir, ilim talebesi değildir. E mesela bakıyoruz bazı insanların e, ayrılık gerekçesi veyahutta da itaatten el çekme gerekçesi olaraktan bu tip şeyler zikrediliyor. E bırakın böyle kültürlü Müslümanı başımıza habeşli bir köle, başı üzüm tanesi kadar olan habeşli bir köle bile geçse ki o geçmemiştir. Bir de çoğu yerden insanlar kendileri kendi elleriyle başlarına geçiriyorlar. İslam buna itaat etmeyi emrediyor. Buna dahi itaatten el çekmeyi cahiliye ölümü üzerine ölüm olaraktan e, zikrediyor. Şimdi bakın mesela o toplumda yani Mekke toplumunda habeşli bir köle demek ne demek? Yani habeşli bir köle demek hiç kim kölelerin içinde bile kimsenin kıymet vermediği köle. Başı üzüm tanesi kadar olan demek yani cismi olarak da pek bir şeye yaramayan demek. Ama buna rağmen böyle olsa bile İslam buna ne yapmayı? İslam buna itaat etmeyi emrediyor. Hemen aklımıza şu gelebilir. Yani şöyle bir şey diyebiliriz. Tamam biz bunu söylüyoruz ama biz dedik ki bundan el çekmek yani işte zulmeden, hak etmeyen mesela işte o zikretmiş olduğumuz sınıfların itaatinden el çekmek dedik yani böyle olduğu zaman ne olur? İşte dışarıdan insanlar saldırabilir, içerideki insanlar ayaklanabilir, fitne olabilir, kalbinde hastalık olanlar, zorla Müslüman olanlar idareye karşı ayaklanabilir vesaire dedik. Hani bugün günümüzde böyle bir durum söz konusu değildir. Yani ee, işte hocam sizin vermiş olduğunuz örnek mesela diyelim. Mahalli çalışmalar, mahalle çalışması, bölgesel, yöresel çalışmalardan örnek verdiniz. E, siz burada bu tip şeyler olmayabilir. Hayır öyle demeyin. Bu tip şeyler de emirlik müessesesi, biat müessesesi gibi, İslam'da çok önemli olan kavramların insanın kalbinde gevşemesine sebep olur. Öyle mi? Yani İslam'ın en ağır bağ olarak kabul ettiği bağlar, kafasına göre bu bağları değiştiren, kafasına göre bağ oluşturan, kafasına göre ehliyet sahibi, liyakat sahibi insan atayan, kafasına göre insanları o mevkiden düşüren insanların yanında biat, itaat, Emir, bu mefhumların ne kadar geri olacak? Acaba bu şekil yaşayan insanların bizim anlattığımız şekilde İslam'ın önem atfetmiş olduğu şekilde bu işe önem vermeleri mümkün olabilir mi? Mümkün olamaz. Yani insanın kendi doğrusunu, yanlışını belirlediği, liyakat sahibi değilini belirlediği, olur olmazını ettim bıraktımı belirlediği bir konumda ne olamaz? Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle söz konusu olamaz. İkincisi, bizi ilgilendiren şey, nasların zahiridir. Bizi ilgilendiren şey nasların zahiridir. Zikretmiş olduğumuz o makasıt fıkı, yani maslahatlar ve mefsedetler, şer'i hükümleri daha iyi anlayıp hayatımıza geçirirken neyi niye yaptığımızı bilip daha güzel bir şekilde yapmak içindir. Yoksa işte ha bugün bu maslahat olur olmaz diye bunları terk etmek değildir. Çünkü bizi ilgilendiren nasların bizzat kendisidir. Zaten bizi Modernist düşünceden ayıran şey de budur. Yani bizi işte Kur'an-ı Kerim'in arka planı bizi ilgilendirir. Naslar kitabın ve sünnetin nasları o dönemin maslahatları ve mefsedetlerine göre şekillenmiştir. Zamandan zamana, mekandan mekana değişir. E, sapıklığından, delaletinden ayıran özellik budur. Bizi ilgilendiren şey nedir? Bizi ilgilendiren şey nasların bize emretmiş olduğudur. Şüphesiz ki Allah o dönemde de Sonraki dönemlerde de insanların üzerine neyin faydalı olduğunu ne yapandır? Neyin faydalı olduğunu en iyi bilendir. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz maalesef ve maalesef. Zaten bu menheç kitabını okumamızın sebeplerinden bir tanesi de odur. Menheçsizlik insanların sapıklığa düşmesinin en büyük sebebidir. Yani sadece kitabı ve sünneti, kitap ve sünnetle ben yaşıyorum demek insanı kurtarmaya yetmez. Kitaba ve sünnete nasıl yaklaşmak gerekir? Kitabı ve sünneti nasıl anlamak gerekir? İşte menheç demiş olduğumuz şey nedir? Menheç demiş olduğumuz şey budur. Bir kültürümüz var bizim. Bir kültürümüz var. Bizim o da nedir? Akıl ve duygu. Yani biraz daha batı tarafındaki insanlarımızın akli yönü ön plana çıkmış. Biraz da doğu tarafımızdaki insanların ise duygusal yönü ön plana çıkmış. Tabii tam zıddı da mevcut olabiliyor. Yani bu genel bir şey, genel bir durum. Bakıyorsunuz batıdaki insanlara din anlatırken birileri ne kadar çok akli argüman sunuyorsa o kadar çok taraftar bulabilir, O kadar çok dinleyici bulabiliyor. Doğu toplumlarında da ne kadar çok duygusal argüman sunuluyorsa o kadar çok taraftar bulunabiliyor. Ondan dolayı tasavvuf, tarikat vs. Doğu'da mutezile akılcılık, modernizm ise Türkiye'nin batısında yaygınlaşmıştır. E tabi birçoğumuz bu delaletten, delalet ortamından kurtulduğumuz zaman, istesek veya istemesek onun etkilerini üzerimize taşıyoruz. Yani o duygusallığın nas'ın önüne geçmesi, o akılcılığın nas'ın önüne geçmesini kendimizde taşıyoruz. E böyle olduğu için de bu emire itaat, cemaat anlayışı, cemaat mefhumu, komutan anlayışı, asker anlayışı vesaire Bunlar bazen duygusallaşabiliyor yani şer'in asların dışına çıkabiliyor işte örneklerde zikrettiğimiz gibi işte falan adam bu işe layık değildir falan adamın askeri bilgisi yoktur komutan olamaz ee, mesela örneğin diyelim ki adam şunu söylüyor e, misal işte diyor ki e, ben başımdaki komutan bu işe ehliyet sahibi olmazsa e, veyahut da o şeyit olursa mesela ben e, bu işi yapmam böyle bir şey olmaz başımıza, başı üzüm tanesi kadar olan habeşli bir köle dahi gelse, biz ona itaat etmek zorundayız. Velev bizim duygumuz, velev bizim aklımız bunu kaldır da, zaten bizim Müslüman oluşumuz da budur. Müslüman olmak demek, herkesin itaat ettiği, anladığı yerde itaat etmek değil, aklın, duyguların kabullenemediği, ağır geldiği yerde Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Onlar böyle demişse mutlaka bir bildikleri vardır deyip de teslim olmak nedir? Teslim olmak Müslümanlığımızın gereğidir. Bugünkü inşallah dersimiz e, itaatin vücubiyeti ve İslam'da itaatin önemini e, anlattık ve dedi ki emirin mücahidin üzerindeki birinci hakkı mücahidin emirine itaat etmesidir. Yarın da inşallah Allah nasip ederse itaatin sınırları gücün sınırı İtaatte göre insanların durumu vesaire bunları anlatmaya çalışacağız. Vahirü davana elhamdülillahi rabbil alamin.